Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve men sara ala nahdihi ve men ittabahu bi ihsan liyawmid din amma ba'd. İnşallah bu hafta kaldığımız baftan devam edeceğiz. Ezanla namazla alakalı Kitabussalah'taydık. Alakalı başları devam ediyoruz inşallah. Abdullah bin Ömer radıyallahu ta'ala rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bilal sabah ezanını şefaktan önce geceleyin okuyor, İbni e, i Ümmü Mektum ikinci ezanı okuyuncaya kadar sahur yemeğini yiyin ve için. O diğer hadisi de okuyalım. Salim bin Abdullah r.a.m. mümahete göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bilal ezanı geceleyin erkenden okuyor, siz Ümmü Mektum ezan okuyuncaya kadar sahur yemeğini yiyin ve için. Şimdi öncelikle burada Türkçe tercümesinde muvattanı şey diye yazılmış, örnek, sabah namazı için iki kere ezan okunulmuş şeklinde tercüme etmişler ama babın Arapça orijinal metinde İmam Ali muvattasındaki şekli, kadr-ı suhur minennide, ezandan sonra sahurun vakti ne kadardır diye bir bab başlığı açmış. Burada hadisin zahir manasında açıkça görüldüğü gibi iki tane ezan okunuyor sahabenin döneminde. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu uygulamasında Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhu naklediyor çünkü Peygamber diyor ki bile geceliğine zan okur bileğin gece vaktinde ezan okur. Bu da gösteriyor ki ezan ilamdır yani ilandır bir şeyi haber vermektir. Dolayısıyla vaktin girişini haber vermek için ezan kullanmış sahabe. Bu da onların bazı ihtiyaçlar ve zaruret anında toplanmaya. İnsanları bir araya toplamaya çağırmak için ezanı kullandıkların açık bir delilidir. Diğer bu bapta getirdiği ikinci hadis İbn Şihat'tan gelen hadis. Biraz onun üzerinde duracağız. Çünkü burada Salim İbn Abdullah İbn Ömer diye daha önce almadığımız bir ravi var. Kendisi Ömer'in oğlu, Abdullah'ın oğlu Salim'dir. Abdullah İbn Ömer'e çok benzermiş. Ebu Amr diye de künyelenmiş kendisi. Çok Medine ehlinin sakinlerinden, oranın yerlilerinden, E, fakih birisi kendisi. Büyük fakihlerden, dönemin tabinin büyük insanlarından bir tanesi. Hatta kendisi için Medine'nin 10 tane büyük fakihinden birisidir denmiştir. E, güzel ahlak sahibi biridir. İnsanlar onu güzel ahlakıyla tanımışlardır. Hadisin senedinde o var. Tabi burada bu hadiste bazı fıkıhlar var. Vakit girmeden gece vakti ezan okumanın caizliği babı var burada bu hadiste. Çünkü Allah Resulü Bilal'in geceliğin, bileilin. Gecenin içerisinde Bilal diyor ezan okur, o zaman ne yapmayın diyor. O zaman e, yemeği kesmeyin, zannetmeyin ki vakit girdi ondan okuyor. Milleti bir manada şeye kaldırıyor, sahura kaldırıyor. Şimdi Yahudileşince bunlar davullan geceliğin çağırıyor müşrikler. Bu zaten İslam'a sonradan sokulmuş bir bidattır. O zaman da insanları sahura kaldırmak için ezan kullanılmış bu tarz farklı yöntemler değil. Tabi e, bazı alimler burada şöyle bir muhalefette bulunmuşlar. Demişler ki ezan sadece farz olan namazlar için kullanılabilir. Böyle bir durum için kullanılması caiz değildir. Tabi onların şimdi birazdan delillerini söyleyeceğim ama hepsi çok zayıf deliller. Bu hadis sahih bir hadis. Senet itibariyle çok kuvvetli bir hadis. Zaten İmam Malik de muvattan bu babında bu hadisi koymuş. E, böyle sahih bir hadis varken... Ortada bu kadar açık bir hadis varken, peygamberin apaçık sözü varken, Bilal geceliğin ezan okur sakın siz yemeği kesmeyin diye açık bir şekilde söylüyorken böyle bir kavle gitmeleri zaten şaz bir görüştür. Aslında çok da böyle itimat edilecek, itibar alınacak bir görüş değildir. Fakihler nerede ihtilaf etmişler? Geceliğin ezan sabah namazından önce sabah namazı için geceliğin ezan okumanın cevazında ihtilaf etmişler. Alimlerin ek serisi bu hadisin zahirini alan Cumhur'un üzerinde olduğu az önce bahsettiğimiz İmam Malik ve arkadaşları gibi İmam Evzai ve Şafi gibi ona tabi olan insanlar Ahmet bin Hanbel, İshaf, Davud, Taberi, Ebu Yusuf hatta Ebu Hanife'nin talebesi ve Yakub ibn-i İbrahim, El-Kadr El-Kufi Kufa fakihlerinden Yakub ibn-i İbrahim de aynı şekilde bu hadisi delil alarak demişler ki İnne bilalen yunad-i bileydin Peygamber sözünü Şüphesiz Bilal geceliğin ezan okur. Bu da açıkça gösteriyor ki vakit girmeden sahabe ezan okumuşlar. Ee, bu sahabenin, şey özür dilerim, bu gece vakti ezan okumanın caiz olmadığını söyleyenler, Ebu Hanife, Süfyan-ı Severi, Muhammed İbni Hasan'dır. Onlar demişler ki vakit girmeden, fecir çıkmadan e, gece vakti ezan okunmaz, bu caiz değildir demişler. Eğer ezan okunursa iadesi gerekir denmiştir. Eğer ezan okunursa gece vakti, iade, vakit girdiğinde tekrardan okunması gerekir, iade gereklidir demişler. Süfyan-ı Sevri ile Ebu Hanife ki az önce söylediğim gibi şaz bir ihtilaftır. İtibar edilmez, itimat edilmez. Bu şaz ihtilafta ikisinin söylediği, bu sözlerine delil olarak, hüccet olarak getirdikleri Veki'nin Cafer'den, onda Şeddat'tan, İyad ibn-i Amr'dan, onda Bilal'den, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den naklettiği şu hadistir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki fecir sana, fecir sana beyan olana kadar sakın ezan okuma. Fecir beyan olduğunda oku. Bu Ebu Davud'un rivayet ettiği e, bir hadis. Yalnız biliyorsunuz Ebu Davud'un süneninin özelliği nedir? Bukhar ve Müslim sahih olması itibariyle sünen kitapları hasen ve sahih li gayrihi olan hadisleri toplamıştır. Bazı zayıflıklar söz konusudur. Bunlar tenkit edilmiştir. Bu Ebu Davud'un rivayet ettiği ki Ebu Davud sünenine koymuş bunu. Ebu Davud'un kendisi süneninde diyor ki Şeddat diyor İyad'ın kölesidir. Bilal'e yetişmemiştir. Yani hadis munkatı senetlidir. Munkatı olunca kesik olunca kendisinden hadis dinlemeyince zaten hüccet ifade etmez. Velev sahih olsa hadis yani fecir gelene kadar ezan okuma derken gece sahura milleti kaldırmak için ezan okuma manası çıkmaz. Yani bu ona bir tavsiyesidir. Ezanı bu saatte oku demektir. Yoksa öyle yapılan bir amelin caiz olmadığına delalet eden bir tarafı yoktur. Böyle bir ifadenin, böyle bir ibarenin. Tabi gene burada diğer bir getirdikleri hadis var. O daha kuvvetli bu hadise oranla. Abdullah ibn Ömer'den geliyor gene. Bir gün diyor Bilal diyor gece fecir vaktinden önce geceliğin ezan okudu. Peygamber Sa'a ona dönüp tekrardan ezan okumasını emretti diyor. Bu hadis gene Ebu Davud'un ve Tirmizi'nin sünnenlerinde rivayet ettiği hadis-i şeriftir. Ama Ali ibnül Medeni talik düşmüş. Burada diyor Hamad ibni Seleme'den diyor hatayla nakledilmiştir. Bu hadis Eyyub'un Nafi'den onda ondan hadis dinlediği sabit olmamıştır. Bu hadis de gene munkatı olduğu için kesik olduğu için delil olmaz. Dediğimiz gibi batta var olan hadisler şu noktada açıktır. Nedir o nokta? Bapta var olan iki hadiste peygamberin gece vakti ezan okuttuğunu ispat etmiştir. insanları sahura kaldırmak için. ve İbn-i Abdülber burada diyor, i̇bn Ömer'in açık Resulullah'tan naklettiği bir söz varken başka söze ihtiyaç yoktur, hacet yoktur, ihtilaf kesilmiştir diyor. Diyor bu hadis-i şeriflerde, bu bapta gelen iki hadis-i şerifte başka bir şeyin daha delili vardır. İki tane müezzin edilmenin delili vardır. Biliyorsunuz peygamberin iki tane müezzini vardı. Biri Bilal, biri Abdullah İbni Ümmü Mektum. Bakın şeriat hiçbir şey ucu açık bırakmamış. Mesela ezan okumak her Müslümanın yapabileceği bir icraat olabilir. Kamet getirmek, akıl sahibi, iman sahibi herkes yapabilir. Ama Allah Resulü görevlendirmiş birilerine. Yani öyle alelade kim geliyorsa ya işte biri okusun gibi bir mantık ve zihniyetle yaşamamış kendini iki tane müezzin edinmiş. Demiş ki sen ve sen sesleri güzel. Onun hakkını bilen, vacibini yerine getiren ve peygamberin görevlendirdiği insanlar aleyhissalatü vesselam. Sesi gür insanlar, sesi güzel insanlar. Bunlar şeriatın yaptığı her işte düzen, nizam, tertip bu gibi hasletleri tavsiye ettiğinin, emrettiğinin açık delilidir kardeşlerim. Tabi burada şöyle bir şey söylemiş. Demiş eğer iki tane müezzin edinmek caizse o zaman... Üç dört tane de edinilebilir. ihtiyaca göre bu belirlenebilir. Burada bir sınır yoktur. Gene başka neyin delili var? Kör. Ezan okuyabilir. Ne demek bu? Normalde ezan ilandır. Vaktin girdiğinin ilanıdır. Şimdi ama olan, ama dediğimiz kör olan bir adam nereden bilsin vakit nasıl girdi? O kör birinden işitecek, o diyecek ki vakit girdi. Öyle mi? Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam müezzin olarak bir amai bir körü kullanmış. Niye? Ona yanında vakti haber veren birileri var. İlim ehlinin hepsinin yanında eğer ya ama bir adamın, kör bir adamın yanında güvenilir sıkı insanlar varsa, vaktin doğruluğu noktasında onu kandırmayacaklarsa, ama birin ezan okuyup vaktin girdiğini insanlara anlatmasının e, neyi yoktur kardeşlerin? E, bir engeli yoktur. Başka bir ince fıkıh daha çıkarmış. Allah İbni Abdülbel rahmet etsin. İslam mahkemesinde körün şahitliğinin kabul edilmesi. Karinelerle, delillerle. Şimdi bir olayın insan şahide olabilmesi için görmesi lazım. Ama adam mesela kördür, şey yapmıştır, kulaklarıyla işitmiştir, sesi tanıyordur adam. Misal veriyorum. Başka karineler, alametler vardır. Yani bu demek değildir. Adam amadır diye, kördür diye şahitlikte bulunamaz. Çünkü normalde göremediği için hata edebilir, yanlış şahitlikte bulunabilir ama eğer tutarlı karineleri, delilleri varsa hakim, körün, amanın şahitliğini dahi yerine göre ne yapabilir kardeşlerim? Kabul edebilir. Tabi burada dediğim gibi ona diyorlar da Asbah da ya İbni Ümmü Mektum, Ey Ümmü Mektum'un oğlu sabah oldu yani sabahladın kalk hadi ezan oku. O öyle ezan okuyordu. Abdullah İbni Ümmü Mektum Kureş'ten, Kureş kabilesinden. Kendisinin nesebi Kureş'tendir kardeşler. Burada tabii sahur vaktinde yemenin cevazı vardır. Aynı şekilde delili vardır. Çünkü sahur vakti nedir kardeşler? Yemek, içmek, eğer evli insanlarsa eşleriyle, aileleriyle mübaşerette bulunmak, cima etmek için caiz olan vakittir. Çünkü Allah Azze ve Celle Ayet-i Kerim'e de diyor ki Allah'ın size yazdığınızdan arayın. Ve kulü veşrabu yiyin için hatta Hattä yatebeyne lakum el-khaytul abiodu min el-khaytul asvat. Ta ki siyah iplik, beyaz iplikten ayrılıncaya kadar min el-fecrin sabah vaktinde. Bu da sabah ufukta görülen, daha önce de defalarla namazın vakitlerinde anlattığımız şeydi. Gene bu hadiste bir şeyin daha delili var. Ee, sahur fecirden önce olur. Fecirden sonra sahur olmaz. Çünkü oruç bozulur o zaman. Vakit başlamış olur kardeşler. Ne var burada? Allah Resulü ne demişti? Billaylin. Yani Bilal gecenin vaktinde size nida eder. Allah Resulü İbni Ümmü Mektum'un ezanından ama yemekten men etti. Çünkü Abdullah İbni Ümmü Mektum ne yapıyordu kardeşler? Fecir vakti girdiğinde yani artık oruç başladığında ezan okuyordu. Burada Amaş muhalefet etmiş. Nasıl bir muhalefette bulunmuş? Yani burada önce icmayı nakledeyim. Diyor ki İbni Abdülber, Amaş'ın dışında İslam ümmetinden diyor kimse diyor onun söylediği sözün benzerini söylememiştir diyor. O diyor ümmete muhalefet etmiştir. Ümmetin diyor ittifak ettiği, icma ettiği bir şeyde diyor kalkıp birinin söz söylemek gibi bir lüksün bir keyfiyeti yoktur. Nedir o? Ee, bu Arapçadaki bir ifadeyi kullanmış. Bir şey yaklaştığı zaman vakit girmiştir manasında kullanmış. Yani Bilal gecenin ezan okur ifadesi yani fecrin az öncesindeki Gecenin son bölümü nedir? Se şey, vaktitled. Oruç vaktidedir demiş. O yüzden eğer Bilal'in ezanına ulaşılırsa yemek içmek kesilir gibi bir şey söyleyeyim. Hani Bilal'in ezanının vaktinde olursa. fecrin az öncesinde. Dediğimiz gibi bu e, doğru bir kanaat değildir. Çünkü burada İbn Abdülber bir ayet-i kerimeyi getiriyor. Fe ida balagna ecelehunna fe emsikuhunna. O kadınlar iddetlerini bitirdikleri zaman ecellerini, onlara belirlenen süreye ulaştıkları zamana kadar onları evinizde tutun. Burada Allah Azze ve Celle gene yakınlık manasında e, kelimeyi istikdam etmiş, kullanmış ama bu yakınlık hakiki değil lafzi bir e, lugavi olarak lafzi bir ıstılahtır, kullanımdır. Hakikat değildir. Ve burada ben hani bu meseleyi niye biraz açıyorum? Siz Arapça bilmiyorsunuz. Güzel bir sözü var sonunda. Diyor ki Şeriatın esasları, asılları, sınırları lügatla belirlenmez diyor. Lügat başlı başına delil değildir, şeriat delildir. Lügat sadece yardımcı olur. Yani bu da hani birileri bugünlerde diyorlar ya işte Tavgut'u tekfir etmek, Allah bak inkar diyor, tekfir demiyor. Hani lügavi kelimeler arıyorlar ya birileri bir şeyle. Yani bir şeylerin manası lügatla çözülmez, lügatla onlara mana verilmez. Şeriat ona ne mana yüklediyse o mana kabul edilir. Bir şeylerin tarifi ıstılahı şeriat'tadır. Din ancak neyle bilinebilir? Şeriatın içerisine yüklediği manalarla. Bütün bidat taifelerin ortak özelliği lügat manalarından kelimelerin yola çıkarak batıl sonuçlara varmalardır. Nitekim isim sıfat meselesinde ne yapmıştır? Bütün sapık taifeler lügat manasından el kuvvet manasında da lügatta kullanılmıştır deyip Allah'ın el sıfatını inkar etmişlerdir. Bütün sapıklıklar, bütün bidatlar neyden türemiştir kardeşlerim? E, luhat manasındaki aşırılıktan türemiştir. Allah beladan bize afiyetle kılsın. Evet, Diğer var. Abdullah İbni Ömer R.A'dan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza başlarken ellerini omuz hizasına kadar kaldırırdı. Başına rükudan kaldırınca yine iki elini omuz hizasına kadar kaldırırdı ve سَمِيَ اللّٰهُ hamide, Rabbena رَبَّنَا وَاَلَكَ الْحَمْدُ derdi. Secdeye varırken ve secdeden kalkarken ise ellerini kaldırmazdı. Diğer hadisi de okuyalım. Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh'ın oğlu Ali bin Hüseyin'den rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazlarında rükû ve secdeye eğilirken ve secdeden kalkarken tekbir alırdı. Allah'a kavuşuncaya kadar namazını hep böylece kıldı. Babın başlığı iftitah sala namazın başlangıcı. Yalnız konu biraz e, ehemmiyeti, ümmetin çok tartışması üzerine çok konuşmalar yapıldığı için e, başlangıç tekbirinden daha ziyade rukudan önce ve rukudan sonra kaldırılan tekbirler ve iki secde arasındaki tekbirlerle biraz bu babı şerh eden, bu hadisleri şerh eden alimler tarafından uzun uzadıya ne yapılmış? Özellikle Muvat'ta yazılan bütün şehirlerde uzun uzun Tafsilatlar, detaylar, ayrıntılar getirilmiştir kardeşler Tabii önce hadis senedine bakmak gerekirse Az önce bahsettiğim Salim İbni Abdullah İbni Ömer var Abdullah Ömer radıyallahu anh'ın torunlarından O babasından, o da Resulullah'tan naklediyor aleyhissalatü vesselam Bu senet, yani burada getirilen senet Salim'in Abdullah'tan, onun da Ömer'den Birbirinden naklettiği en kuvvetli En e, muteber sayılan Hadislerdir Bu senetle beraber 4 tane hadis var Salim'den gelen Bir tanesi bu hadis e, Hadis kaynaklarında İkincisi <gülüyor> Kim bir köleyi satın alırsa mal da onundur O kölenin malı Üçüncü hadis insanlar işte deve sürüsüne benzer 100 tane deve içerisinden bir tane binek bulamazsın Hadisi de gene Salim'in rivayet ettiği hadistir Dördüncüsü de zekatla alakalı olarak göğün suladığı, pınarların suladığında işte onda bir kadar bir vergi vardır diye anlatan hadis. Bunlar Salim'in rivayet ettiği ümmetin bu senetler rivayet edilen ümmetin kabul ettiği, kabul gördüğü hadisler kardeşlerim. Bu hadisin fıkhına geçecek olursak hadiste açıkça ifade edildiği üzere Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yapmıştır? Namaza başlarken ellerini kaldırmıştır. Yalnız alimler bu konuda önceden beri süre gelen hatta günümüzde Hanifi asıllı bir toplumda yaşadığımız için Şafii Maliki ve Hameli mezhebinin işte takipçilerinin az olduğu bir ülkede yaşadığımız için el kaldırma sünnetiyle amel eden Müslümanlar çok ciddi bir şekilde kınanmaktalar. Özellikle cahil müşrikler yapıyorlar, muvahhit Müslümanlar arasında da mezhep konusunda tasubu olan insanlar. Aynı şekilde muvahhitleri kınıyorlar. O yüzden biraz meseleyi bugün derin alacağız. Senetlerle, alimlerin kavilleriyle, izahlarla beraber. Ta ki yaptığımız işte basiret üzere olalım. Ta ki yaptığımız işte yakın üzere olalım. Yaptığımız işin ne için yaptığımızı bilelim. Dediğim gibi bu mesele aslında fıkıh meselelerinden bir mesele. Yani diğer meselelerden aslında diğer ihtilaflardan farklı kılan hiçbir şey yok. Bu ihtilafı farklı kılan tek şey şöhretidir. Yani insanların bu konuda çok konuşmuş olması, avamın da bu ilimde alimlerle beraber artık iştirakta bulunup ortak olmasıdır kardeşler. Alimler namazda el kaldırmak noktasında söylediğim gibi ihtilaf etmişler. İbnül Kasım'dan ve başkalarından İmam Mali'nin el kaldırma noktasındaki hadisi zayıf gördüğüne dair bir nakil gelmiştir. İmam Malik'ten sahih olan görüşe göre İmam Malik sadece başlangıç tekbirini yapmıştır. İmam Malik sadece başlangıç tekbirini yapmıştır ve Malikilerin ekserisinin dayandığı rivayetler bağlı oldukları rivayetler ve Kufelilerin aynı şekilde Ebu Hanife ve arkadaşlarının, Kufa'da yaşayan Kufa fakihlerinin, Süfyan es-Sevrî'nin, Ebu Hanife ve arkadaşlarının, Hasan ibnü'l-Haym ve diğer Kufa fakihlerinin önceki ve sonraki hepsinin mezhebi de Namazda rükudan önce ve sonra ellerin kaldırılmaması tekbirin meşru olduğu tek yerin namaza başlarkenki iftitaht tekbiri yani açılış tekbiri denen ilk tekbir oluşudur kardeşler. Abdullah Muhammed İbn Nasr El Mervezi çok duymuşsunuzdur ismini çok nakilde geçer çok seleften gelen nakillerde ismi sahittir Allah kendisine rahmet etsin. El kaldırmaya dair büyük bir kitap yazmıştır. El kaldırmanın gerektiğini, İmam Bukhane'nin tıpkı Raf-ül Risalesi gibi, o ondan daha da geniş bir kitap telif etmiştir bu konuda. Orada diyor ki İmam Mervezi, biz hiçbir şehirden, şehirlerin hiçbir şehrinden, ilim sahiplerinden, öncekilerden bu işte mutakassıs olan, bu işin ehli olan, bu işin sahipleri olan insanların hiçbirisinin el kaldırmak, rükudan önce ve sonra el kaldırmak sünnetini terk ettiğini görmedik bu icmayı terk edip bıraktıklarına şahit olmadık ancak kufeliler müstesna ancak kuf ehli müstesna diye nakletmiş. İbn Vehb'den, Velid İbn Mus'lim'den, Said İbn Ebi Meryem'den Eşheb Ebu Musab o da Malik'ten bunların hepsi Malik'ten rivayet ediyorlar. Ennahu kana yarfu yadai ala hadis İbn Ömer hada ila en mata fa Allahu alam. İmam Malik ölümünden önce ölünceye kadar Abdullah İbn Ömer'in bu hadisiyle alakalı olarak amel etmiş. Ve rukudan önce ve sonra da İmam Malik elleri kaldırmanın caiz olduğuna, cevazına hükmetmiştir diyorlar. Ali İbnül Medeni diyor, Abdullah İbnü Ömer'in bu hadisi bütün yaratılmışlara hüccettir diyor. Bütün yaratılmışlara delildir bu sünnet konusunda. İmam Evzai, Süfyan İbni Uyyeyne, İmam Şafii ve ehli hadisten koca bir cemaat, Ahmet bin Hanbel, Ebu Ubeyd ve Ebu İsaq İbni Raheveyh, Ebu Sevr, Abdullah İbni Mübarek, Ebu Cafer, Muhammed İbni Cerret Taberîn, Bunların hepsi de aynı şekilde Rukudan önce ve sonra Abdullah İbni Ömer hadisini delil alarak ne yapmışlardır kardeşlerin? El kaldırmanın caiz olduğuna hükmetmişlerdir. Şuradan cam açın, uymayın. Aç şuradan gene bazı onların ashaplarından, yani bu büyük fakihlerin müştehitlerin ashaplarından bazıları ihtilaf edip dediler ki başlangıç tekbiri Rukudan önce ve sonraki alınan tekbirler hepsi vaciptir dediler. Başka bir grup dediler ki başlangıç tekbiri vaciptir, diğer tekbirler müstehaptır. Yani yapan ecrini alır, yapan karşılığını, sevabını alır. Şimdi vaciple müstehap arasındaki fark ne? Vacip terk edilirse namaz olmaz. Kasıtlı olarak vacip terk edilirse namaz batıl olur. O yüzden insanlar bu konuda çok ciddi ihtilafa düştüler kardeşler. Diyor ki İbn-i Abdülbert, bizim diyor ashabımızın, malikilerin ekserisinin üzerinde olduğu görüşe göre başlangıç tekbiri sadece e, vaciptir. Diğer tekbirler bizim katımızda vacip değildir diyor. Ve bu görüşe giden Kuf ehlinin tamamı bu görüşte zaten. Ve malikilerin bir kısmı, onların arasında ihtilaf var. Onlardan bir kısım bu görüşteler. Onların kendilerine delil aldıkları hadis Bera İbn Azib hadisi ki Abdullah İbn Mesud'dan rivayet edilmiş. O da peygamberden rivayet ediyor. Ennahu kane yerfa yedeyi defte tahassalah. Peygamber namaza başladığı zaman ellerini kaldırırdı. Sim vel yerfa bat. Ondan sonra bir daha peygamber ellerini kaldırmazdı diye rivayet edilen hadistir. Bu Ebu Davud'un Sünen'inde geçiyor. Bunun işte tahlikı tahkiki birazdan tafsilatla bir beraber gelecek. Burada çünkü başka Bera'dan ayrı bir hadis daha naklediyor İbn Abdülber. Bera i̇bn Azib gene diyor ki Sallatu halfen nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ben peygamberin arkasında namaz kıldım. Fekabbere ferafe'ayyedeyh Tekbir getirdi ellerine kaldırdı. Hatta hada uduney Takip kulaklarının hizasına kadar kaldırdı. Fi evveli marratin lem yezid aleyha Sonra da bir daha o bir seferden sonra bir daha arttırdığını görmedim diyor. Yahya İbn-i Ma'ine bundan sorulunca bu hadisten Diyor ki Yezid i̇bn Ebi Ziyad var bu hadiste onun hadisi kale dahi alınmaz yani leyse bizdek o hadis hadis değil yani oralı olunmaz bu hadise itimat edilmez. Muhammed bin Abdullah İbn Nümer de diyor ki Yezid İbn Ebziyat hadis bu hadisi hıfz etmemişti. Bu hadisin hafızlarından değildir. Bu dediğim gibi Ebu Davud'un tahric ettiği hadislerden bir tanesidir. Burada simerlem yaud lafzı vardır. Yani peygamber ilk tekbir aldı sonra bir daha döndürmedi ifadesi kufellerin kendilerine delil aldığı ifadeyle alakalı olarak bu ravinin ziyadesidir. Hadis hadisin senedinde var olan ravilerden İbni Ebi Ziyad'ın hadise yaptığı ziyadedir diye hadis ehli Ebu Davud'a düştükleri şerhlerde uzun uzadıya bu meseleyi anlatmışlardır. Yani Abdullah bin Ömer'in hadisi ise şimdi oraya geliyor şey İbni Abdülberk Diyor Abdullah İbni Ömer'in diyor her tekbir alıp eğilip kalktığında Allah Resulü'nün tekbir aldığına dair yaptığı rivayetin senedi veya sıhhati konusunda diyor hiçbir ilim sahibi tartışmamıştır. Hiçbir ilim sahibi tartışmamıştır. Hatta el kaldırılması gerektiğine inanmayan hanifiler yani kufe ehli, kufedeki fakihler dahi bu hadisin sahihliğini kabul etmişlerdir. Sadece el kaldırmamalarına delil olarak bu az önce taan ettiğimiz, kötülediğimiz, senedini işte cerh ettiğimiz, bazı yaralar getirdiğimiz o zayıf hadisi ne yapmışlardır? Kendilerine delil almışlardır kardeşler. İbn-i Abdülber diyor bu kadar açık sabit bir hadisi varken diyor manasının ne olduğu bilinmeyen ve senedinde birçok şüphenin var olduğu bir hadisi delil almak Müslümanların yapacağı işten değildir diyor. Kendisi devam ediyor İbn-i Diyor ki Abdullah İbni Ömer 13 tane sahabeden Resulullah'ın el kaldırdığını rivayet etmiştir aleyhissalatü vesselamın. Aynı şekilde diyor ehli hadisten olup tasnif sahibi olan yani bir ilmi eserler telif eden Ebu Davud gibi, Ahmet İbni Şuaib gibi, İmam Bukhari ve Müslim ve başkaları gibi insanlar bu konuda özel, mustakil risaleler yazmışlardır. Zaten meşhurdur İmam Bukhari'nin Raful Risalesi. Ve aynı şekilde... Bezzar diye tanıdığımız hadis ehlinden Bezzar diye tanıdığımız fakih de kitabında aynı şekilde mustakil bir bap açmıştır Allah Resulü'nün rukudan önce ve sonra el kaldırdığına dair. Az önce söylediğim gibi Muhammed İbni Nasr el-Mervezi de bu meseleye ait mustakil bir kitap yazmıştır kardeşler. Yani burada önemli olan sahabeden hiç kimsenin bu sünneti terk etmeyişidir kardeşler. Yani sadece tek rivayet edilen sahabe Abdullah İbni Mesud'dur. O da hadiste Tarık İbni Ebi Ziyad diye bilinen ravinin hadise yaptığı ziyade vardır. Bu konuda İbn Hacer olsun, Darik olsun, Ebu Davud'u şerh eden şarihler olsun, hepsi ittifakla bu hadis ravisinin zayıf olduğunu, Yahya İbni Mahin gibi, Ahmed bin Hanbel gibi fakihlerden sözler naklederek zayıf olduğunu, bunun ravinin şekki, şüphesi olduğu, hastalığı, vehni olduğu ve hadisi o şekilde ile alakalı görüşler belirtmişlerdir İslam fakihleri. Gene Cabir İbni Abdullah el kaldırdığı zaman diyor bir başka bir rivayette kafasını kaldırdığında rükudan önce ve sonra ellerini kaldırırdı ve peygamberin de böyle yaptığını biz zannederdik onun bu yaptığı şeyden dolayı diye aynı şekilde başka bir rivayet gelmiştir kardeşler. Kata da Hasen'den şunu nakletmiştir. Allah Resulü'nün ashabı e, rukudan önce ve sonra ellerini kaldırırdılar. El Zannedersin ki onlar el maravih. Yani kastı şu. Bu klimalar var ya pervaneli klimalar. Yani öyle el kaldırıyordular ki namazda rukudan önce ve sonra. Yani dışarıdan görenler sanki bu adamlar böyle pervane gibi ellerini kaldırıyor indiriyor zannediyorlardı diyor. Gene bu şekilde buna benzer rivayetler yapılmıştır. Gene İbn Abdilber diyor ki bu mezhebe delalet eden Ahmed bin Hanbel ile alakalı bir yani kısa naklediyor. Diyor Hicaz Şam Basra ehli ellerini kaldırıyordular. Garip adamın biri geldi diyor. Ebu Abdullah Mervezi'nin sözünü şahitlikte bulundu. Dedi ki az önce naklettiğim söz İslam şehirlerinden hiçbir şehir bu hadisi reddetmemiştir. Bu icmayı terk etmemiştir. Kufu ehli hariç Bu sorudan sorduğu zaman e, İmam Ahmed bin Hanbel de bunu ikrar etmiştir, tasdik etmiştir bu sözün gerçekten doğru olduğunu. Ebu Sayyit el-Hudri, Ebu Musa el Şâri, Enes, Ebu Darda hepsi ellerini kaldırırlar. Bunların hepsi de tek tek dediğim gibi ayrı ayrı senetlerle hadisler olarak nakledilmiştir kardeşe. İbni Mesud hadisine gelince İbni Mesud'un ilk seferinde el kaldırdığını sonra el kaldırmadığını anlatan rivayetlerin hepsinin lafızları ihtilaflıdır. Ve her lafız senet itibariyle zayıftır kardeşler. İmam Ahmed bin Hanbel bu hadis için zayıf demiş. Ve bu hadiste illet olduğunu beyan etmiştir. Açıkça Abdullah ibni Mesut'ten rivayet edilen bu hadis hakkında. Bezzar aynı şekilde diyor. Bu hadis hiçbir şekilde sabit değildir. Bundan hüccet alınmaz. Gene İbni Vattah var. Bidat ehline karşı yazdığı müstakil bir kitap var. Bidat sahiplerine yazdığı bir reddiyesi var. Allah kendisine rahmet etsin. O da diyor ki. Bu diyor peygamberin yani başlangıç tekbirinden sonra bir daha tekbir almadığını anlatan bütün rivayetlerin hepsi diyor zayıftır diyor İbn-i Vattah. Rahimeullah Allah kendisine rahmet etsin. <gülüyor> Gene İbn-i Abdülber rivayetler senetleriyle getiriyor. Diyor Abdullah i̇bn Ömer el kaldırmayan bir adam görünce ona kızardı ona el kaldırmasını emrederdi diyor. Başka bir rivayette. Aynı şekilde Zeyd İbn-i Vakit'ten o da ben Nafi'den işittim ki diyor. Abdullah ibn Ömer böyle yapardı diyor. Başka bir Ebu Abdullah'tan gelen diyor ki kale Ebu Abdullah Bu Abdullah dedi ki ve kadru ya gayri vahid an İbn Luhey'a İbn Luhey'dan ve başkalarından bazı rivayetler gelmiştir. Şimdi bu isme dikkat edin. İbn Luhay'a zayıf bir ravidir. Onda vehin hastalığı vardır. Fakihler onun hadisini zayıf saymışlardır. Yani sadece burada konuya delalet etmesi açısından naklediyorum. Bilginize inşallah. Ukbe İbni Amir'den ona denildi ki her bir işarette 10 tane ecir vardır. Yani insanın her tek rükudan önce ve sonra aldığı tekbirde eliyle yaptığı bu işaretin her birinde 10 tane parmak var ya iki elinde her birinde 10 tane ecir vardır diye bir rivayet yaptı diyor. O kendisi İbnül Luhay'a. Tabi Allah en doğrusunu bilendir. Ve gene aynı şekilde Ebu Abdullah diyor ki İbn Ahmet bin Hanbel'den naklediyorlar. Ebu Hanife vasabına kızarak Neden bu hadis terk ettiklerini şey yapardı, şikayet ederdi diye rivayetlerde beyan etmiş, anlatmış. Dediğimiz gibi namazda bu elleri kaldırmak bizim mezhebimize göre vaciptir. Çünkü Allah Resulü bunu yapmıştır. Bunu bozacak, bu hadisin hükmünü taksit edecek, takkit edecek ardından hiçbir şey, hiçbir lafız gelmemiştir. Dediğimiz gibi bu hadis yaratılmışlara hüccettir. Allah Resulü rükudan önce ve sonra el Kaldırmıştır. Tabi burada e, yani çok böyle güzel hatta komik bir kısa naklediyor şey İbn-i Abdülber. Bir gün Abdullah İbnü Mübarek Ebu Hanife ile beraber namaz kılıyor yan yana. Bakıyor ki Ebu Hanife Abdullah İbnü Mübarek el kaldırıyor şeyde. E, Rukudan önce ve sonra namazı bitirdikten sonra diyor ki hayırdır uçacak mısın diyor. Ellerini kaldırıp kaldırıp duruyorsun Abdullah ibn i Mübarek de diyor namaza başlarken uçuyor duysan evet uçuyorum diyor. Ve ardından Ebu Hanife susuyor. Çünkü Ebu Hanife de başlangıç tekbirini vacip görüyor. Eğer el kaldırmak namazda uçmaksa bundan hani alay edecekse bir insan başlangıçta kendisiyle de aynı alay yapması gerek. Ebu Hanife bir hata yaptığını orada anlıyor. Abdullah ibn i Mübarek naklediyor kıssayı ve susuyor ardından. Dediğimiz gibi namazın keyfiyetini belirleyen Allah'tır şekillerin manası yok bizim için Allah emrettiği Resulullah öyle öğrettiği için biz sadece aleyhissalatü vesselam'dan gördüğümüz için yapıyoruz burada başka bir konu var ondan tamamlayacağım inşallah hadisleri Allah nasip ederse o da iki secde biz anladık ki başlangıç tekbiri zaten icma ile vacip onu terk eden adamın namazı batıl olur sonra rükudan önce ve rükudan sonra alınan tekbirler var bu da nedir? cumhura göre vaciptir kasten terk edilirse gene namaz batıl olur Ama e, Hanifilere ve Malikilerden bir görüşe göre müstehaptır, yapan ecrini alır, yapmayana da bir beis yoktur. Bir yer daha kaldı, orası da neresi? İki, ikinci rekattan üçüncü rekata kalkarken gene Abdullah Ibn Ömer'den gelen rivayet var, sahih senetle Allah Resulü ikinci rekattan üçüncü rekata kalkarken tekbir alırdı diye. Geri kalan, zayıf olan, özellikle bugün böyle şaz olmayı seven, Bazı Selefi kendi piyasada geçinen insanlar var. Şazlık onların hoşuna gittiği için iki secde arasında el kaldırıyorlar. Bununla alakalı da burada özellikle ilk muvattaya konan ilk rivayete bakarsanız Abdullah İbni Ömer ne diyor? Bunu secdedeyken yapmazdı yani. Bunu secdedeyken yapmazdı diye bu tekbir olayını açıkça reddiye veriyor. Demek ki o zaman bu dillendirilmiş Abdullah İbni Ömer gibi e, sünnete bağlılığı bilinen peygambere yakın olan sahabenin Üç tane aliminden biri olan Abdullah bin Ömer radiyallahu anhunu atmıştır kardeşler. Bunu inkar etmişti. Bununla alakalı biraz bazı nakiller okuyacağım inşallah. Ebu Bekir el-Ethrem diyor ki Ahmet bin Hanbel'e denildi ki iki secde arasında el kaldırmak hakkında soruldu. Salim'in Abdullah bin Ömer'den naklettiği hadisi getirdi ve dedi ki iki secde arasında el kaldırılmaz. Biz bu görüşteyiz, bu mezhepteyiz. E, i̇bn Ömer'in hadisini delil alıyoruz dedi Ahmet bin Hanbel kardeşler. Yani Ahmed bin Hanbel de Hanbel'in mesebinde de aynı şekilde iki secde arasında tekbir alınmaz. Gene başka burada rivayetler Vehbi bin Münebbi'den getirmiş İbn Abdülber. Diyor ki namazdayken ellerini kaldırdı, tekbir alırdı. Ruku'dan önce ve sonra ellerini kaldırdı diyor. Ama bunu secdelerde yapmadı diyor Vehbi bin Münebbi. Gene diyor Tavus İbn Ömer'in diyor kölelerinden de diyor. Bir dönem yanında kalmış. Ee, o da aynı şekilde bu amel üzereymiş. Eyf ve yani o kaldırırmış iki secde arasında. O hadisle amel ederekten iki secde arasında e, ellerini kaldırırmış. Allah en doğrusunu bilendir dediğimiz gibi burada İbn-i Abdülber diyor. Ekseri ehli ilmin diyor, İlim sahiplerinin üzerinde olduğu şey. Bu konuda peygamberin bunu yapmadığı hadisin zahiri de açıkça ortaya koyuyor. Öyleyse diyor burada diyor bazıları diyor. İki secde arasında el kaldırmayanları kınadılar diyor. Onlar diyor ifrata gitmiştirler bu yaptıklarıyla diyor. Özellikle bugün onların torunları da yaşıyorlar. Diyorlar bunlar işte rukudan önce kaldırıyorlar da secde arasından, milletten korktuklarından kaldırmıyorlar falan. Böyle aşırı böyle ölçüsüz insanlar var. i̇bn Abdilber diyor ki burada diyor sözü çok da uzatmanın anlamı yok. Peygamber bunu yapmamıştır. Hadisin zahiri de aleyhissalatü vesselam'dan gelen hadisin zahiri de çok açık bir şekilde bunun ortaya koymaktadır. Son bir ihtilaf kaldı konuyla alakalı olarak o da ne daha ihtilaf var mı o kadar bahsettik var elleri kaldırmanın hizası elleri kaldırmanın hizası Abdullah ibn Ömer'in bu rivayetine bakarsanız Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam omuzları hizasına kaldırmış az önce okuduğum diğer senetlikteki diğer lafza göre de kulaklarına kadar kaldırmış Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İbn Abdülber diyor ki Allah Resulü kulağına kadar da kaldırmıştır omzuna kadar da kaldırmıştır Hepsi sahihtir. Hepsiyle amel etmek caizdir. Bu eserlerin hepsi meşhur olmuştur ve hepsi sahih senetlerle beraber bize kadar rivayet edilmiştir. Bunlarla amel etmekte bir beis yoktur. Fakihlerin cumhuru, ehli hadisin ve şehirlerin çok alimleri Abdullah ibn Ömer hadisini delil alarak en sahih, en doğru, en makbul ve faziletli görüşün tekbir alırken omuz hizasında. Omuz hizasına kaldırmanın. Yalnız kardeşler şöyle ben bazen böyle müşahede ediyorum. Omuz hizasına kaldıracağız. Hani kulaklara kadar hanifiliği terk ettik. Şimdi hani taasubu bıraktık diye. Hani omuza kaldıracağız diye şöyle arkadaşlar garip bir hareket yapıyorlar. Böyle eller bir yukarı kalkıyor. O tekbir olmaz. Peygamber ellerini kıbleye doğru açmış. Aleyhisselatü Vesselam avuç içleri kıbleye bakacak şekilde omuzuna kadar kaldırmıştır. Tekbirin şekli budur kardeşler. Yani şöyle de yapılabilir. Daha yukarı da kaldırılabilir. İkisi de sahittir. Dediğim gibi buna dair birçok rivayet bu konuda nakledilmiştir. Ahmet bin Hanbel de bu görüştedir. İmam Malik, İmam Şafii ve onun ashabı hepsi cumhurun kavli üzere neydi? Cumhurun kavli ellerin omuzlar hizasına kaldırılması şeklinde idi kardeşe. Tabii konu burada var. İhtilaf ettikleri son konu onu unuttum ben. Bu rükudan kalktıktan sonra hamide dedikten sonra imam Rabbana hamd. Yani imam da der mi yoksa onu cemaat mi der orada da bir ihtilaf var. Bu konuda da rivayetler sabit. Allah'ın doğrusunu bilendir. Bizim tercih ettiğimiz görüş imamın da söylemesidir. Çünkü namaz duadır, zikirdir. Bunda bir beis, bir şer yoktur. Son bir şey kaldı. Diğer bu hafta gelen iki, ikinci hadis de aynı manada. O yüzden Hadislerin fıkı ile alakalı bir şey söylemeyeceğim. Yalnız ikinci hadisin senedinde e, Ali İbni Hüseyin İbni Ali İbni Ebi Talib var. Yani Ebu Talib'in oğlu Ali, Ali'nin oğlu Hüseyin, Hüseyin'in oğlu Ali şeklinde bir rivayet var. Bu kimdir? Bu Ali radıyallahu anh'unun torunlarındandır, ehli beyttendir. E, Ebal Hasan, Hasan'ın babası diye künyelenmiştir. Annesi Gazale'dir. Annesinin adı Gazale'dir. Ona Aliül Esgar derler. Normalde Ali'nin oğlu Hüseyin'in oğlu Alidir. Bakın dikkat edin. Ali'nin oğlu Hüseyin'in oğlu Alidir. Ona o yüzden Aliül Esgar denir. Yani küçük Ali. Çünkü büyük Ali kim? Ali radıyallahu anhu. Bildiğimiz maruf olan. Aliül Esgar niye diyorlar? Torunu olduğu için ona da Ali ismini koymuş Hüseyin radıyallahu anhu. Allah hepsinden razı olsun. Hepsini çok seviyoruz. Eee Hüseyin İbni Ali'nin iki tane oğlu vardı diyor. Hüseyin'in iki tane oğlu vardı. Kerbela'da şehit edilen Allah hepsinden razı olsun razı oldu da peygamber onlar için cennet gençlerinden iki gençtir diyordu Hasan'la Hüseyin için. Ve dediğimiz gibi iki oğlu vardı. Bir tanesi Ali diye isimlendirmişti Hüseyin radıyallahu anhu. Bir diğer oğlu yani Ali'nin haricindeki diğer oğlu kendisiyle beraber Kerbela'da şehit edilenlerden O gün kanın zulmen haksız bir şekilde akıtılanlardan, şehitliğe ulaşanlardan onlarda. Ee, bu Ali Radıyallahu anh'ın torunu için aynı şekilde Haşimi kendisi, zaten Kureyş'ten olduğu için Haşimi kabilesinden Allah Resulü'nün akrabası torunu sayılır bir manada. Kendisi o dönemin en faziletli, en ahlaklı insanlarından sayılmış. Ahlakına dair birçok burada rivayet getirilmiş. Tabi burada bir kıssa getirmiş diyor İbn-i Abdülber diyor siyere girilirse, siyer bilgisine haberlere girilirse o dönemdeki yani saymakla bitirilemez. Sadece diyor burada diyor onunla alakalı bir kıssa var. Yani Racik Görüş'e göre bu Ali'ül Esgar Kerbela'da şehit olmadı. Yani diğer kardeşi Kerbela'da şehit olan. Hazreti Hüseyin radıyallahu anhuyla işte aile efradı Kerbela'da şehit edildikleri zaman... O sırada kardeşi Aliül esgar bu hadisin ravisi olan şahıs hasta idi, e, evinde yatıyordu. O zaman işte e, insanlar dediler ki bunu da öldürün yoksa bunlar adam toplar bizden intikam alırlar. Onu da öldürmek için evine geldiği zaman adamlar subhanallah dediler. Hasta bir adamı bizimle savaşmayan birini mi öldüreceğiz dediler. Askerler imtina ettiler verilen bu emirde. Ömer İbni Sa'd geldi ardından dedi ki kadınlara ve şu hasta adama dokunmayın dedi sonra Ali ibnül yani Hüseyin'in oğlu Ali'nin Aliül Asgar'ın yanına girince ona dedi ki senin adın nedir? Dedi ki benim adım Ali ibnü Hüseyin. Ardından dedi ki Ali dedi Allah öldürmedi mi dedi. Kastettiği şu. Yani hadi birileri öldürdü ama Allah'ın kaderi yani oldu hani o iş demeye getiriyor. Ali diyor Allah öldürmedi mi? O da diyor ki Benim bir kardeşim vardı, ona Aliül ekber denirdi. O benden daha büyüktü. Onu insanlar öldürdüler. Bilakis Allah öldürdü. Ardından da bunu söylüyor. Yani insanlar öldürdüler ama öldüren tabii ki Allah. Çünkü öldüren ve dirilten her şeyin ana, temel olarak takdir edicisi, dilecisi Allah'tır. Sonra şu ayeti okudu. Allah'u yetevaffal enfusu hine mevtiha. Allah öldüğü zaman nefisleri diriltendir diye ayetini okudu. فَأَمَرَ <gülüyor> katlihi Ee, yani öldürülmesini emretti oraya gelen o adam ee, o zaman Zeynep de Ali'nin kızı Zeynep de o sırada orada e, yani öldürmeden önce ona dedi ki bizim kanlarımız sana yeter bizi öldürmesen de kardeşlerimi öldürmekle zaten öldürdün bizi dedi ve sonra da onda şehit ettikleri rivayet ediliyor Hicri 94'te vefat ettiğine dair rivayetler var Allah ehli hepsine rahmet etsin biz ehli beytteniz ehli beyt bizdendir Ehl-i beyti en müstahak olanlar gerçekten onları hakkıyla seven, onların üzerinde olduğu tevhid diniyle e, dinlenen, onlara bu şekilde sahip çıkanlardır. Yoksa böyle ehl-i beyti seveceğiz diye demirleri, zincirleri, rafizilerin yaptığı gibi alıp çoluk çocuğu kendilerini kanatarak, acı çektirerek insan Allah razı edemez. Yani bu tarz akli çıkarımlar sofilerle, rafizilerin ortak oldukları yerlerdir. Sofiler de günah işlediklerinde mesela nefislerini cezalandırırlar. Hatta kitaplar böyle nakillerle doldur. Adam mesela bir gün sabah namazına kalkamamış. Çok soğuk bir kış gününde kapının arasına ayağını sıkıştırmış. Hatta ayağı kankren olmuş, kesilmiş. Nefsini böyle cezalandırmış da bir daha sabah namazını kaçırmamış falan. Yani bu tarz şeylerin rivayetlerinin hiçbirisi İslam'da zaten hüccet değil. Ve Allah'ın rızası böyle aranmaz. Günah işlediysen günahın affı iki rekat abdest alıp kılacağın. Namazdır, Hasan Hasan hadistir, hadistir. Ama am dileyen amel, eder bu amel edebilir bununla. Allah'tan mağfiret dilemektir. Bir daha günaha dönmemektir. Yoksa insanların akıllarının ve hevalarının onlara vesvese verdiği gibi insanın kendine eziyet vermesi Allah'a razı etmek demesi değildir. Tıpkı açık hadiste olduğu gibi Peygamber bir gün cuma hutbesi verirken <gülüyor> adamın iki tanesinin, bir tanesinin güneşte ayakta dikildiğini gördü. Dedi bu niye dikiliyor? Dediler ki Daha fazla ecir almak için gölgede durmuyor, ayakta bekliyor, oturmuyor da. Dedi ona söyleyin gölgeye otursun, yani gölgeye geçsin ve oraya otursun. Çünkü takva bizim zannettiğimiz şey değildir. Şiiler bu baktan sapmışlardır. Takva zannedip hani biz daha çok seviyoruz, ehli beyte daha çok sahip çıkıyoruz demek adına böyle bidatlara, sapıklıklara bulaşmışlardır. Dediğimiz gibi ehli beyte biz onlara uymaya, onları sevmeye, onlara yakın olmaya şiilerden daha müstehakkız. Ehli beyte bizimdir. Rafizilerin ve şiilerin değildir, birilerinin söylediği gibi. Onları şehit eden, katledenler de zalimler, facirler, fasıklardır. Aralarında kafirler de olabilir, onu Allah bilir. O bizim için bir gayittir. O olayın hakikatin de Allah Azze ve Celle kıyamet günü ortaya koyacaktır. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah verirsin, sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük de varsa nefsin ve şeytanındandır. Ve ahire davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illan testafurke ve tubbileke.